Aşıklar, Allah'a inanan müminler ölmezler. Onlar olurlar. Ölüm kafirlere ve hayvanlara mahsustur. Ruh çıktı mı bedenden, Müslümanın bedeninden. Cesedi meyyittir fakat laşe değildir. Naaştır. Naaş başka, laşe başkadır. Kafirin ve hayvanın laşe olur cesedi. Ama müminin naş olur. Cesedi kutsidir gene. Üzerine namaz kılıyoruz ya. Laşı olsa canına namaz kıldır mı? Demek ki cesede şeref veren imandır ve İslam'dır ve Allah'a abdiyettir.